ve laudu billahi min şiruri ahlutuna ve min seyyahati a'malina خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محتفاتها، وكل محتة بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالات في النار، أعذنا الله وإياكم من النار. ربنا بز بسذري أكشتن كورسون. Bundan kısa bir zaman önce ön gördüğümüz şekliyle <gülüyor> Selefilik hakkında Selefi menheç hakkında genelde toplumu bilgilendirme yani ulaşabildiğimiz kimseleri bu mevzuda bilgilendirmeyi amaçlayan bir sohbet serisi yapmaya başlamıştık. En son üçüncü kısmını yaptık. Allah nasip edersen aralığın yedisinde de dördüncü kısmı olacak. Birkaç seri daha devam etme ihtimali var. Bunu ön görmemizin sebebi aslında has yaptığımız sohbetlerden kendi aramızda münasip olduğu şekliyle, münasebetine göre zikrettiğimiz sohbetler olmuştur. Tabii ki bunların nasıl anlaşıldığını yeterli olup olmadığını veyahut dışa bunu anlatabilmeden nereye kadar muvaffak olmuşuz? bazen tespit edemiyoruz. Ama devamlı olumsuzluğun hukukunda yani tenkit edilen bir şeyin gündeme gelmesi hemen akabinde onu müdafaa etme gibi bir tepki gösterme hareketi gündeme geliyor. Bazen genel anlamda biz bu kelimeyi neden seletî menheç Selefin yolu şeklinde çok çok kullandık. Bazen neden ehli sünnetiz demiyoruz da <gülüyor> Selefi menheç üzere olduğumuzu söylemeye ihtiyacı oluyor. Çünkü ehli sünnetiz desek ismen bu insanlardan kendimizi ayırmamış sayılırız. Ama Selefi dediğimizde bu insanlardan kendimizi ayırdığımızı ayırma kastıyla söylediğimizi ifade ettiğimizde zaten açık buna dönük olarak söylediğimiz sözler şu idi diyelim ki biz müslüman olduğumuzu söylesek birisi de gelip rafizi, şii olduğunu söyleyen birisi ve mutezili olduğunu söyleyen birisi zamanımızda muasır adıyla hadisin inkarcısı olan birisi bizim adımız müslümandır neden ehli sünnet teslim etme ihtiyacı duyuyordunuz deseler? Tabii ki bu sözde doğru. Neden ehli sünnet diye teslim ediyoruz? Sahabe devrinde, hasreten, ana çizgiye ters düşenleri, ana çizgiden ters düşmüş kimselerin sahillerinden ayırt edebilmek için. Ehl-i sünnet ifadesi kullanılma gelmiştir. Yani ehl-i sünnet eşit İslam şeklinde. Daha sonra da selefilik Kur'an'a sünnete, sahabeye hasreten sahabenin yoluyla Kur'an'ı, sünneti anlamadaki edindiğimiz meslek şeklinde ifade edilmiştir. Bu sonraları biraz daha hassasiyetini göstermiştir. Nasıl? Mu'tezile olsun, maturidiler olsun, eşariler, sahillerin türemesiyle ehl-i sünnet adı altına, şemsiyesi altına bazı hareketleriyle sığınan tayfeler olmuştur. Mesela Mu'tezile İnkar ettiklerinin bir kısmını kabul ettiklerini, bir kısmının inkarına devam ederek maturidiler de aynen kendilerini ehli sünnetin şemsiyesi altına koymuşlardı. Dikkat edilirse bakıldığında menhec olarak hepsinin mutezibi menhec üzere olduğunu görülür. Her ne kadar kendilerini ehli sünnetten saymış da olsalar. Bu seyir içerisinde bizim e, Türkiye'deki Selefi menhec üzere olan insanların bu davette yeniliği keyfiyetine aşina olmadığı ilim ehlinin azlığına sebep bulunmuş olduğumuz toplumda geçmişten kalan bu menhece, Selefi menhece yanlış tanıtma gibi imkan ve fırsat elde edilmiştir. Buna rağmen yakın tarihte Selefilik tarif edilirken Ahmet Hamdi Aksekin'in İslam Dini kitabında Diyanet'in İslam Ansiklopedisi kitabına baktığınızda Selefilik tarif edilirken Kuran'a, sünnete sahabe yoluyla yani onların yolundan giderek ittiba edip bu naslara bağlı kalma olarak tarif edilir. Hatta dört imamın akidede selefi menheş üzere olduğu zikredilir. Her ne kadar bazılarının bazı sebeplerden dolayı ufak tefek hataları olmuş da olsa ki bu makul görülen bir seviyededir. Daha sonra, son zamanlara doğru siyasi amaçlı tenkit edilmeye arızalı bakıldığı için dini kisve ile karşılıklı sataşmalara sebep Osmanlı'nın son devrinden bu Vahabilik adı altında gündeme gelmesinden dolayı taban olarak da su ortamına baktığınızda Hanbeli olmaları hasebiyle zaten amelde Ahmed İbn Hanbel'in mezhebi üzere olduklarını söyleseler bile ama akide de Selefi menhec üzereydiler. Baktığınızda Hanbeliler umum ekseriyetle Selefi menhec üzeredirler akidede. Yani Ahmed İbn Hanbel'in kendisi gibi onun mezhebini ameli mezhep olarak kabul edenler bu akide üzerinde edilirler. Biz sair mezheplerin imamlarının akidede de onların da bu menhec olduklarını biliyoruz ve öylece de inanıyoruz. Ama kendilerinin tabiileri, onlara tabi olanlar amelde onların mezhebinde olduğunu söyleyen kimseler Eş'ari, maturidi gibi bir ayrıma gitmişlerdir. Bunu biz basit ifadelerle, basit örnek ve vesilelerle sorduğumuzda mesela, bu toplum içerisinde akide de ehli sünnetiz, amel de diyen topluluğa. Yani Ebu Hanife'nin mezhebi üzereyiz amelde. Ama akidede de i sünnetiz. Bu söz nasıl söylenilmiş ise hiç tahlil edilmeden toplum tarafından kabul edilmiş. Hiç kimse Ebu Hanife Rahimoğlu'nun akidesi hakkında tek bir soru sorma ihtiyacı duymamış. Halbuki Ebu Hanife Rahimoğlu'nun Yüz hicri, 150 senesinde vefat etmiştir. Maturidili ise Kur'an, tedvin eden İmam Maturididir. Üç yüz kırk senesinde yaşayan birisi. Peki, Ebu Hanife Rahimavallat'tan yüz doksan sene sonra gelen birisinin tedvin ettiği itikadi, itikadi mezhep, Ebu Hanife'nin itikadda mezhebi olmadığı çok açıktır. Yani Selefi bir menhec üzereydi. Peki Ebu Hanife Rahimoğlu'na itikatta imam olma layık değil miydi de? O sadece amelde imam olmuştur. İtikatta mezhep olarak hiç göz bulundurulmamış. Bunu bazen biz insanların zihinlerine eee Karışmış zihinleri durupma niteliğinde sorduğumuz sorular olarak ele alıyorduk. Bazen de hiç temas etme ihtiyacı duymuyoruz. Neden böyle bir ihtiyaç duyulduğunu az sonra herhalde sırası geldiğinde açıklayacağız. Tabii ki ondan sonra selefiyim zamanımızdaki gündeme gelen şekliyle baktığımızda Selefi olmayan bu akideyi bilmeyen önüne gelen her cinsten insan, her topluluktan insan Selefilik hakkında bir şeyler söylüyor. Bazen peşin hükümlü olarak geçmişte oluşturulan kanaatler kaynak gösterilerek öne sürülüyor. Bazen siyasetle karıştırılmış şekliyle gündeme geliyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Hele taze taze oluşan olaylar karşısında Selefilik hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Biz daha önceki edindiğimiz üsluk ile şöyle bir söz söylüyorduk. O Selefilik 1-2-3'ü dinlerseniz daha farklı açılım şekliyle göreceksiniz. Eğer biz İslam'ın ne olduğunu sözlü ve yaşantımızla topluma yansıtmış olsaydık, toplum derken etrafımızdakilerden tutun, en ücra köşeye kadar eğer biz İslam'ın ne olduğunu konuşmalarımızla, yaşantımızla topluma yansıtabilseydik, şu an İslam şu değildir, bu değildir gibi, Müdafaa zorunda kalmazdık. Çünkü bir şeyi hakikatiyle sözlü ve yaşantılı karşı tarafa yansıtmamız en kolay olanıdır. Olması gerekeni öne almışımdır. Ama bu denli konuşmaya ve yaşantıya aktarılmayan bir din sadece kendisine intisap ettiğini söyleyen insanların sözlerinin, amellerinin birbiriyle tenaffuz ettiği bir ortamda İslam düşmanları tarafından tenkit edilme noktasına geldiğinde biz şimdi İslam şiddet değildir diyoruz. İslam terör değildir diyoruz. İslam şu değildir, bu değildir gibi Ha İslam şudur derken gündeme gelen en çok söz muhakkız zamanımızda nedir? İslam müsamaha dini, İslam barış dini, İslam hoşgörü dini diye sunuyoruz. Şimdi biz İslam'ın olduğu gibi yansıtılmasını sağlasaydık, şu sözlerin dahi o ortamda sarf edilişi gündeme gelirdi. Şimdi İslam müsamaha dini diyorsunuz, herkese kucak açıyorsunuz. Bir ikincisini karşı tayfeyi ötekileştirmemek için bu anki ifade ile söylüyorum. Hristiyanları öte, ötekileştirmeyin, Yahudileri öte, öte, öte, ötekileştirmeyin, Alevileri aynen kabul edin, herkese hoşgörüyle davranan, herkesin dini kendi üzere hatta daha da ileri giderek Osmanlı tarihinde birçok leke bırakmış, Rahatlıkla sahabe, İslam dinine, Kur'an'a hatta din mecburi müfredat programına girmesin, zorunlu bir dert olmasın diye kafa tutan insanlara dahi hoşgörüyle davranmamız isteniliyor. Şimdi İslam, hoşgörü dini derken bunun bir sınırı vardır. İnsana insanca muamele etmek farklıdır bizde hayvana da onun bizim üzerimizde hakkı olduğunu düşünmemiz olduğu gibi, aynen bir Müslümanın da hakkının bizim üzerimizde farklı bir icraatı olduğunu düşünmemiz gerekir. Tabi bu denli ayrım onlar için teferruat niteliği taşıyor. Teferruat niteliği taşıyor. Bizden bulunan bu kargaşa içerisinde çünkü Gör, yani görsel basının, layout, yazılı basının, muvasaletin, muhaberatın çok serileştiği bir ortamda, hele bir de şu internet ortamından artık e, mezbelelik niteliğinde İslami bilgiler ortalıkta savruluyor. Herkes istediğin istediği gibi söylüyor. Bu konuşulan sözler bir iftira, yalan niteliği taşıyorsa onun yalan olduğu sadece itham edilen kişi tarafından gündeme geliyor. O ithamı gündeme taşıyan kişinin kendisi dahi benim bu sözüm doğru mu yanlış mı diye araştırma ihtiyacı duymuyor. Bu son günlerde Türk gazetesinin benim kişiliğim hakkında ve davetimiz hakkındaki söylediği yalanlar biz bu nitelikte kimseler değiliz dedirtecek. Yani işitlen bizim alakamız yok. Dedirtmeyecek kadar ondan önce net ifadelerimiz ve sözlerimiz vardır bizim. Tabii ki burada böyle bir sözü söyleme ihtiyacını daha önce de olduğu gibi bizi pek rahatsız etmiyor. Etmemesi de gerekiyor. Neden? Biz bu ortamda senelerdir söylediğimiz gibi yaşadığımız ortamdan müntesib olduğumuz bu toplumda İslami değerlerin özüyle bu toplumun anlayışına nasıl sunabiliriz diye doğruları yamutmadan taviz vermeden velev ki o anlattığımız şeyi biz dahi haklıyla gerçekleştiremiyorsak bile bunun topluma doğru yansıması gerektiğine inanıyoruz. Bazen öyle oluyor ki tenkit ettiğimiz birisinin bir yerde bir ameline sebep desteklediğimiz, tasvip ettiğimizi gösteriyoruz. Onun yanlışı, onun doğrularını inkara sevk etmedi bize. Veyahut birisini ne kadar desteklememiz gerektiğini de tespit ederek hareket ederiz. Şimdi bu ortamda, diyelim ki Haber Türk'ün yaptığı yayın beni rahatsız etmedi. Neden düşmanlığı mı? Sadece Haber Türkiye yoğunlaştırayım ki eğer bir düşmanlık olacaksa. Bence Haber Türk'ün yaptığı bu haberinden önce Müslüman olduğunu söyleyenler gazeteciler akademisyenler veyahut hoca niteliği taşıyan kimseler hatta diyanet reisi bile bir iki senedir selefilik hakkında çok olumsuz sözler etmeye başladılar Selefiili bu menheci kıyaslanmayacak kimselerle aynı ortamda görüyor onlardan daha çok selefilik itham ediliyor Mesela Diyanet Reisi'nin önümüzdeki yıllar Müslümanlar iki tehlikeyle karşı karşıyalar. Çünkü İslam aleminde Müslümanlar Orta Doğu'da iki aşırı kutba doğru sevk ediliyorlar. Birisi Şialıktır, birisi selefiliktir diyor. Bunlarla mücadele etmemiz gerekir. Şimdi mevcut olan hukukta şiddete başvurmadan herkes özgürce inancını ifade edebilir. Şiddete başvurmadan. Bu şu anki koydukları kanunlardan birisidir. Ayrıca koydukları kanunlardan birisi de nefretin körüklenmemesi. Nefret oluşturacak söylemlerden uzak durmaları gerekiyor. Şu saymış olduğum zümre hepsi diyelim ki Türkiye'de Alevile'ye kucak açarken Müslümanların belli bir kesiminden nefret ettirecek sözler ediyorlar. Tabii ki şiddete başvurulacak şekliyle bir mesele gündeme geliyorsa biz öncelikli olarak katiyetle hakkın vahiy kaynaklı olan değerlerin mutlak güzel sözlerle, güzel ifadelerle ve yaşanarak gündeme yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Hatta geçmişe dayalı oluşmuş olumsuzlukları, menfilikleri biz bunu bu toplumda nasıl ifade edersek doğru anlaşılır. Yanlış anlaşılmasını önlediğimiz gibi doğru anlaşılır misal önceden Türkiye'de cuma günleri ekseriyetle İslami kesim yürüyüşler yapar miting dediğimiz olaylar olurdu Geçmişimizde yani senelerdir geçmişimizden beri bu yürüyüşlere bu mitinglere hiçbir zaman tasip etmemişimdir ben o demokrasinin gereği bizim ihtiyacımız yok buna diyordum biz konuşalım ve yaşayalım Hatta oradaki sloganlardan birisi Yaşasın şeriattı. Bu sözü geçmişi hatırlatarak düşünün Ali radıyallahu anh ile onunla harbeden haricilerin işte Kur'an'la hükmedilmelidir sözüne dönüp bu söz hak ama siz bununla batılı amaçlıyorsunuz denilmiştir. Şimdi şeriat gelsin yaşasın şeriat denilirken biz diyorduk ki şeriat gitmemiş ki gelsin. Yaşasın şeriat değil. Şeriat yaşansın. Şeriat nere gitmiş ki biz gelmesini bekleyelim. Çünkü biz İslami hayatımızın her safhasının şeriatın bir cüzünün uygulandığının ortamı olduğunu görüyoruz. Namaz kılıyorsunuz bu şeriattan o kısmı tatbiktir. Yaşaman gerekir. Veyahut tesettüre sahip çıkıyorsunuz. Bu şeriatın bir kısmıdır. Oruç tutuyorsunuz. Şeriatın bir kısmıdır. Ve şeriatı İslam'ı öğretmek de şeriatın yaşamının bir bölümüdür. Ve en ana meselesidir bunun. Biz şeriatın gittiğine inanmıyoruz ki şeriatın gelmesini bekleyelim. Öncelikli olan ki buna biz tevhid diyoruz, akide, iman yani, öncelikli olarak bunun öğretilip yaşanması gerekir. Ama birileri bu sözleriyle sadece İslam hukukunda hatler bölümünün zina edenin taşlanması, öldürülmesi veya tırtının elinin kesilmesi gibi şeriatı buna hasire derek gündeme getiriyordu bunu inananlar yanlış anlıyorlar inanın o ortamda namaz kılmayanların bile cuma günü mitinglere katılıp yaşasın şeriatte bağırdığı görülüyordu hem toplum yanlış anlıyor güya İslam'ı müdafaa ettiğimizi göstermek için gelsin şeriat diyoruz ha onlardan da akıllı kimseler yoktu şeriatı yaşayın yaşansın diyen kimse çıkmıyordu Şimdi burada birileri, diyelim ki şu kitap geçen sene İsa Ben İshav'ı sünni menhec üzere gördüğüm bir çizgide düşünürdüm. Geçen sene Selefilik diye bir sempozyon tertip ettiler. Güya İslam aleminden 48 tane e, tebliğci katılmış. Bir tane Selefi yok işlerinde. Yani bunlar İslam'ı anlatıyorlar. Şimdi toptan baktığımızda tenkit edilen ve tenkitlerinde haklı oldukları yerler var. Tabii ki biz kendi penceremizden baktığımızda adamlar bunda haklı diyoruz bir yerde. Ama Selefi olmayanlar bunu gündeme getirmiş, yazmışlar. Selefiliği konuşana kadar biz Türkiye'deki Müslümanlar olarak acaba İslam'ın neresindeyiz diye kaygılansalardı bu onlara daha çok fayda verildi. Şimdi herkes hoşgörüden bahsediyor. Yahudi'ye de hoşgörülü davranacaksın. Bir meydan açıyor, oraya cami de yapıyor, avra da yapıyor ve kilise de yapıyor. O zaman aynen geçmiştekilerin yani Türkiye'nin bu hükümetten önceki geçmişinde... Demokrasi, hürriyet denildiği zaman sadece kendi yandaşlarına tanınan bir hukuplu bu. Müslüman'a aynı özgürlük yoktu. Aynı özgürlük yoktu. Aynı özgürce kendisini ifade etme hakkı da yoktu. Şimdi biz söylediğimiz sözleri, söylemlerimizi bunu da senelerdir tertiba aldık. Devamlı söylediğimiz sözden. Kadiyetle hakkı anlatma illa çınlıklan olmaz. Güzellikle anlatılır. Güzel bir ifadeyle bu gündeme gelmesi gerekiyor. Ve hatta onların ilahlarına küfretmeyin ki onlar da sizin ilahlarınıza küfretmezsin ifadesiyle gidiyordu. Tenkitten çok <gülüyor> Yanlışları tahsih etme menheci takip ediyordu. Ki biz bakın şimdi bir söz var. Bunu hasreten söyleme zorundayım. Bizi Habertürk'ten Şefik Dinç diye birisi hakkımızda bir şeyler yazıyor. Aynı yerde olmamamız gereken insanlarla aynı yerde tutuyoruz. Hoş onlar bunu bundan ayırt edebilecek bir konumda değil diyelim. 2003'te Antalya'daki olayda aynı koğuşta bizimle beraber İstanbul'da travestilerin bulunduğu bir binaya bomba koyup 8 kişinin ölmesine sebep olan insan da bizimleydi orada. Ona dedim ki sen bunu ne için yaptın Allah için diyorsun onu da Müslüman diye koymuşlar ben de orada şimdi düşündük ki o adamla beni bu insanlar nasıl ayırt etsinler? Müslümanları aynı kefede görüyorlar şimdi burada biz meselelere diyelim ki arkadaşlardan birisi bazı üsluplarından hoşlanmamamıza rağmen birisi için Ey sapık! Şu sözlerin şirk bundan dön. Tövbe et dönmezsen müşrik olarak ölürsün diyor. Söylenilen sözlerin doğruluğu var. Ama biz sadece üstlükta yanlışlık var diyoruz. Sözün bir yanlışlığı yok. Eğer biz birisini herhangi bir şirk söz küfür söz küfür söz ve evet, amel işlerken gördüğümüzden onu uyarma, onu ikaz etme, ona tebliğ etme zorunda olduğumuzu İslam hukukundaki müdahale hukuku dediğimiz baptan görüyoruz. Buna mecbur hissederiz. Ama bunu anlatırken kırıcı bir üslup. Şöyle diyelim, bu toplumu biz toptan geçmişe dayalı İslam'ı itikadi yönünü noksan öğrenmelerinden dolayı bir cahil toplum olarak geliyoruz. Ha bunun bunlar içerisinde ciddi cahil ve mağdur olmayacaklar da bahsetti. Ama bir ihtiyaten önce anlatma zorunluluğunu öne çıkarmak için tebliğ öne çıkarıyoruz. Şimdi tutuyorlar bunu. Habertürk. İşit. Cüppeli Tehdit etti diyor. Kendi yazdıklarında da bakın, katiyetle bir tehdit yok o sözde. Sözün biraz üslupsuzluğu var. Bu doğru. Ama tehdit yok. Arkasından salı günü, Show TV'de yaptığı, daha sonraki günde yaptığı TV'de önüne geleni tekfir ediyor. Önüne geleni tekfir ediyor. Bunu anlamamak için cidden cerezetal olmak gerekir. Ama İslam düşmanlığını kusabileceği bir malzeme edindikten sonra bizi işitlen ilişkilendiriyor. Şimdi biz buna cevabı verirken bazen derli toplu bir cevap veriyoruz. Diyelim ki biz şöyle diyoruz. İşit İslam'a hizmet etmiyor. İşidin bütün yaptıkları İslam'ın aleyhinde İslam düşmanlarının lehinde işliyor. Şimdi diyelim ki tekvirci zihniyetinde ona yakın olan işidi tekvir etti diyor. Bizim bu sözümüzde tekvir yok. İşidin yaptığı iş İslam'a hizmet etmiyor. İslam'ın aleyhinde IŞİD'in bütün yaptığı din düşmanlarının lehinde onların işine yarıyor. Nasıl Müslümanlara böyle dersin deseler Ali radıyallahu anh'unun karşısında onunla harbeden eden kimselerin İslam tarihindeki adı nedir? Haricidir. Onlar Ali ile ederken Müslüman ve Allah adına bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Biz şimdi kimsenin inancına söz etmeden bu yapılan işin İslam'a hayrı yoktur. Ha bunu anlayabilmek için kaldı ki biz nasıl ilişkilendiriliriz? Biz bundan 25 sene önce de aynı aklidye sahiptik. Aynı sözleri söylüyoruz. Aynı üslupla hareket ediyoruz. Geçmişimizde hiç bak önceden böyle diyordum. Şimdi böyle Kaldı ki öyle bir şeyden dönmüş bir olsak geçmişteki yaptığımız bir hatadan döndük deriz. Ama böyle bir geçmişimiz de yok bizim. Önceden hata edip bu gibi noktadan sonradan doğruyu kabullenen bir yapımız da yok. Eğer bundan bir ay önce yapılmış sohbet dinlenilmiş olsaydı işit hakkındaki söylediğimiz sözler buydu bizim. Şimdi buradan biz nasıl IŞİD'e bağlı olabiliriz, nasıl biz onlara yardım edebiliriz? Kaldı ki IŞİD İslam alemindeki vuku bulan ilk olay değildir. Afganistan'dan bu yana devam eden süreçte her olayın karşısında bizim söylediğimiz sözlerin hepsi senelerdir kayıtlıdır tavır olarak değiştirdiğimiz bir yanı yoktur. Değiştirmemişizdir. Şimdi e, bu ortamda bizim sevgilediğimiz manzaraya baktığımızda yani bizim işitle ilişkimiz yoktur demeyecek kadar açık net sözlerimiz vardır. Böyle bir şey yalanlamaya bile ihtiyaç duyulmaz çünkü her şey açıktır. Ama bu bazı insanları rahatsız ederek bizi gördüklerinde, bizden korkmalarına sebep oluyor, bizden uzak durmalarına. Zaten istedikleri de o. Şimdi buna bir bakıyorsunuz, İslami olduğu zannedilen bir televizyon kanalı bile o da yayınlıyor ve İslami olduğu söylenen gazetelerde yapıyor akademisyenler, gazeteciler, diyanet, resim, tabii ki hükümet de bununla yönlendiriliyor. Şu kitap birdenbire hazırlanmış bir tez değil. Yani tebliğ mecmuası değil. Günlerce önceden yapılan araştırmalarla vardıkları bir neticedir. Sanki teleffüz ettikleri ifadeler birbiriyle mutabakatta bir zamanlar Nurettin Yıldız adındaki hoca efendi aynı sözü Diyanet Reisi'nin söylediği sözü söyledi. Güya birisi soruyor. Ben Selefilere de yakınım. Şialara da. Hangisine daha yakın olayım diyor. Bu söz zaten, bu soru çakma bir soru olduğu belli. Selefiyim diyen birisi katliyetle Şialara yakın olamaz. Şia'yım diyen birisi de Selefilere yakın olamaz. Bu mümkün değil. Bu da diyor ki İslam aleminde iki tehlikeli uç oluşuyor. En büyük mücadele onlarla mücadele etmektir diyor. Tutuyor bütün saldırısını Selefiler üzerine yoğunlaştırıyor. Selefiler üzerine. Şimdi bu Diyanet Reisi'nin söylediği sözle örtüşürse sizin zihninizde gelen ne oluyor? Türkiye geleceğe böyle hazırlanıyor. Böyle hazırlanıyor. Tabii ki biz sözlerimizle, yaşantımızla bunu topluma yansıtmaya bilgi olarak da yetmeyecek bir konumda geldik bu hale. İmkan olarak da yetmeyecek bir konumda geldik. Kaldı ki şu kitapta şöyle bir söz var. Bu sözlü doğru diyor ki adam Selefi'yle en rahat parçalanabilecek topluluktur diyor. Şimdi neden, nasıl dediğini araştırmadan Ben bu söz doğru. Hele Türkiye gibi bir ortamdaki Selefi'lik cidden bunu gösterir. Ama şu da var ki bizim Mutlak davet ettiğimiz akide, mensubu olduğumuz davet, katiyetle farklılık arz etmemeli. Farklılık arz eden şeyler, bizde bilgi noksanlığından, onu ifade edeme, etme yetersizliğinden kaynaklandığını düşünmeliyiz. Senelerdir de şu ifadeyle bunu inşa etmeye çalışıyorduk. Kitap sünnetle amel eden birisi, Televî menhec üzere olduğunu söyleyen birisi, katiyetle bilerek Kur'an ve sünnete tertişmez. Bu zihinlere otursun kastiyle tekrarlanırken, belki şu an bununla neyi kastettik? Kur'an ve Sünnetten amel ettiğini söyleyen birisi, bilerek Kur'an ve sünnete tertişmez basit yani müsamahalı ifadesiyle ilmi kısırlıktan bilgi noksanlığındandır deriz. Ama arkasında dediğimiz şu mutlak nefsidir. Eğer kitap sünnetle amel ettim diyen insanların nezdinde bir sorun varsa mutlak bu nefsidir. Kitap sünnetten kaynaklanmıyordur. Ha kaynaklanan bilen kasten Kur'an Sünnet'e tert düşmekten değildi Hatadandır. Yani bununla biz müsamahayı bu denli gündeme getirip taşımamız gerektiğini düşünerek hareket ettiğimizden böyle diyorduk. Bundan öte olması gereken değerlerden bizim kendimizi rahatlıkla e, tanıtabilmemiz için veyahuttechiz e, mekanizmasını biraz daha işleterek ele almamız gerektiğini düşünürsek ifade kullandığımız ifadelerin hangi maksat kasıtlan sarf edildiğini bizzat bilmemiz gerekiyor. Bu nedir? kime ne kadar mesafede olmamız gerektiğini şu ana kadar sergiledik. Kime ne kadar mesafede olmamız gerekiyor birçok örnek verebiliriz. Ama bu meyanda aşırı konuşan, aşırılığı yansıtan, öyle hisler veren bazı konuşmalar yapan e, kimselere gelince, Bunların sadece biz o üslubunu tenkit ederiz. Ona buna sebep bir husumet besleyemeyiz. Bu nasıldı? Birileri kendisini İslam'a nispet ederek Ali radıyallahu anıya karşı gelmiş, bunlara biz harici ediyorsak, neden harici diyoruz İmama isyan ettikleri için bahaneleri yanlış anlaşılmıştı. Şimdi tabi ki Müslümanların içinden kendisini farklı ifadelerle temiz eden, ayıran kimseler, diyelim ki şu an Türkiye'de yanlış yapan birçok insanlar var. İnançlarıyla itham edilmiyorlar. Genel ifadeyle itham edilmiyorlar. Diyelim ki paralelcilerin Türkiye'deki yaptığı yanlış Hanefiler böyle mi yaptı diyoruz. Ehl-i böyle mi yaptı deriz. Hayır denmiyor. Tabii ki Selefi olduğunu söyleyen insanların da yanlışları olabilir. Olmalı da. Ama onlar hemen akideleriyle tenkit edilmemelidir. Ha haricilikse bu yanlışları var denilir. Hele Müslüman birisi tutup onu tekfir edemez. Tekfire gitmemesi gerekiyor. Onlar zaten kendilerini amelleriyle İslam'dan hem de Kılın, Tereyağından çıktığı gibi kendilerini çıkarıyorlar. Bizim bunu söylememize de ihtiyaç yok. Tabii ki onlar kendilerinin harici olduğunu değil. Ne yazık ki şu an genelde sahir fırkalardan temiz kastıyla söylediğimiz selefili tekfirciler de kullanıyor. Şimdi eğer selefiliği geçmişten biz tanımış olsaydık, bilmiş olsaydık, kat'iyetle bir selefinin tekfirci olması mümkün değil. Bunu Allah Resulü'nün, sahabenin amelinde de. Muaviye azı dışı zorıyla iktidarı almıştır. Yani imama baş kaldırmıştır. İslam hukukundaki onun adı bagidir. Ama sahabenin büyükleri maviye ortama hakim olduktan sonra gidip ona biat etmişlerdir. Nedendir derseniz, Allah'ın tezkih ettiği insanlar korktu da ondan mı dememiz gerekir? Şia onların umumunu tekbir etmiştir. Onlar sadece ümmetin içinde fitne çıkmasın diyedir. Eğer birileri ümmetin içinde fiiliyle fitne çıkarıyorsa biz onun fiiline karşıyızdır. Onun yaptığı işe söylediği işe karşıyızdır. Bunu ne zaman anlayacak bazıları mesela işit hakkındaki benim sohbetimi dinleyenlerden birisi hemen yazdı biraz ağır sözden sen IŞİD'i nasıl tekfir edersin diyor. Benim sözlerimde IŞİD'i tekfir yok. Hangi kelimeyle tekfir etmişim dedim. Az sonra yazı yazdı. Özür dilerimizden. sen zaten kafiri bile tekfir etmiyorsun. Ben yanlış söyledim dedi. O zaman şimdi biz e, onların yaptığı işler İslam'a zarar veriyor. Bunlar ne zaman anlayacaklar? Ne zaman bunu idrak edecekler? Herhalde bir iki sene sonra bunu anlayacaklar. Ama iş işten, geçtikten sonra. Bunu bazen bizim arkadaşlarımızdan da, Mısır'daki olayı, dangalakça selefileri tenkit eden, hatta sempatizan görünen tavırlar sergilediler. Bu, kafasına göre hareket etmekten, daveti selefe tabi olduğu menejler değilden, Toplumun duygularına hitap eder noktada onları kendisine çekebilme kastıyla bunu yapıyorlar. Biz hiçbir zaman toplumun hoşuna gidecek şekilde bir tebliğ menecüsü oluşturmamız mümkün değildir. Olması gerekeni söyleriz. Bununla bizi sevmeseler bile sevmesinler. Ama biz doğruyu söyleriz. Söylememiz gerekir. Ha insanları. İnsanların nasıl sempatilerini, sevgilerini kazanacağımız yolu ve üslubu da bilen kimseleriz biz. Bunu anlayan kimseleriz. Bunun için bu gibi olaylar bize, geçmişten gelen örneklerle sahip olduğumuz miras şeklinde intikal etmiştir. Bakıyorsunuz Ali radiyallahu anh'ın tarafında olanlardan, bir tek söz var mıdır onları tekfir eden yoktur. Zaten onların halini Allah Resulü Sahi hadislerde haber vermiştir. Ama yaptıkları iş İslam'a zarar verdi. Zarar o an olduğu gibi İslam tarihindeki itikazi satmalar diye bir ders var. Dinlerseniz neden olduğunu orada görürsünüz. Mesela bir örnek vereyim sahabe İslam'ı tebliğ etmek için fütuhat için uzak beldelere gittiklerinden oradaki Müslüman olan kimseler bu fitneler çıktıktan sonra yeterince eğitilmediklerinden dolayı Hindistan'da Müslüman olanlar Hinduizm akidesini karıştırıp geldiler <gülüyor> Rum diyarındakiler Hristiyanların akidesini karıştırıp geldiler İran dolaylarındaki Zerdüş akidesini karıştırıp geldiler yani itikadi sapmaların hepsinin temelinde bunu görürsünüz. Bu vardır. O zaman biz bu gibi bir ortamda böyle haller bizi daha çok teşvik etmeli. Daha çok gayreti getirmeli. Daha çok olması gerektiği şeyi diyelim ki şu an ben kişisel olarak tekzip etme yolunu bir avukat vasıtasıyla yayledim. Çünkü tekzip etmezseniz artık ses çıkarmıyor diye daha çok üstünüze gelebilirler. Bu Ferden yaptığım bir şey. Ama ben kendimi müdafaa etmekten çok davetimi müdafaa etmeliyim. Hoş. Kendimi orada yani temize çıkarmak için yalanlama, tekzip etme yolu yani zorundayım. Neden? Neden? Benimle daveti meleke sürüldüğü için değilse bundan önce yazılan, çizilen ne varsa ve hiçbirine cevap verme ihtiyacı duymadım da. Ha bazen bu toplumda cevap vermemenin menfi yönü var mı? Var. Toplum bunu öyle anlar. Ama toplumun anlayışı da bizim umurumuzda değil. Onlara cevap verdiğini de zaten bu taktik seni davetin aslından alıkoymak içindir. Burada bizim bu davete sahiplenerek ilk göstermemiz gereken şey nedir? Bizim menfaatlere dönük birlikteliğimiz değil hatta birbirimi de sevmediğimiz bazı yanlar da olsa biz müştereklerimizi yani değerlerimizi beraberce müdafaa eder bir konumda olmalıyız. Yani biz birlikteli yaşayamazsak bir olmasını bilmeyen birisinin herhalde toplumun birleştirme istidadı da yoktur. Nasıl bunu diyebiliriz? Biz kendimizi Birilerini birler davet etmeden önce biz herkesle hiçbir ön şart olmadan bu ifadenin içerisine istediğinizi sokabilirsiniz. Biz beraber hizmet edebiliriz. Yani düşünün bu hükümetin bile olumlu yanına sebep aşırı din düşmanlığı karşısında bunları bile destekledik. Ki onun dışında de beraber olabiliriz. Ama bu şunu vermez. katiyetle şirk, küfür niteliği taşıyan ne varsa veyahut Kur'an ve sünnete ters düşen ne varsa bunu söyleriz. Bunu konuşabilmeliyiz. Bunların hiçbirisi bizim birlikteliğimize zarar veren, veren nitelik. Yani o boyuta çıkarılmamalıdır. O zaman bizim kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen kimseler üslupta, taburda ferdi hareket <gülüyor> değil, topluca karar verilen bir üslubu sergileme zorundadır. Bazen terdi tepkiler kişisel, istenilmeyen sözlerin teleffuzuna nutk edilmesine sebep olmaktadır. Biz o sözleri söylemeden önce eğer Allah'a bu insanların şerrinden diyelim ki bu gazete dünyası diyelim, bilindiği gibi yapısıyla yalan ve sahtekarlık üzerine bina ediliyor. Yüzde yetmiş haklı olmasına rağmen yine kendisini yalanla destekleyecek sözler edebiliyor. Düşünün bu e, Türk'ün yazısını Arifan dedikleri mecma aynen Cübbel tehdit ettiler diye Enes'i veriyorlar. Tehdit yok onda. Tehdit yok. Müslüman bile bu yalanı söyleyebiliyorsa Müslüman olduğunu söyleyen birisi artık siz işin ucunu işin ucunun kime kimlerin eline teslim edildiğine bir bakmanız gerekir. Bizim inancımızda sevmediğimiz düşmanımız olan birisi hakkında dahi Yalan söyleme hakkına sahip değiliz. Çünkü o bizim imanımıza zıt düşen, imanımızdan bir cüzü nakseden yani bozan bir konumdadır. Biz şimdi bütün bu hareketlerimizle inancımızı, amelimizi, İslami kimliğimizi ortaya çıkarırsak yaşantımızla gizlemek değil. Yaşasak bile gizleme hakkına sahip değiliz. Yaşamadan bunu hiç temsil etmemiz de mümkün değildir. Ve şimdi buradan ben bu kitaptan bir aile okudum. Selefi Selefili çok kısa bir zamana dayandırmış. Ve Hasan Onat denilen buradaki tebliğcilerden birisi diyor ki Selefili hiçbir zaman bir mezhep hüviyeti kazanamadı diyor. Bu sözü tenkit kastıyla söylüyor. Ama bu söz bizim lehimizde. Çünkü biz senelerdir, biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat da olmaya çalışmıyoruz. Biz, biz bir dini mültesikleriyiz. Selefilik ne işitte dayanıyor, İşitten önce de biz vardık, aynı sözleri söylüyoruz, ne Muhammed İbn-i Abdullah dayanıyor, ne İbn-i Teymiye dayanıyor, sahabe dayanan bir öncelikliği var. Onun için bir mezhep değildir bu. Sadece Kur'an-ı sünneti anlamada sahabenin takip ettiği, onu takip edenlerin yolu iterliğindedir. Neden? Hariciler düşmemek için. Mu'tezililer düşmemek için ve sapık bir fırkadan kendimizi arındırma kastıyla biz geçmişin, bizden öncekilerin yolundan gidiyoruz anlamında Selefi'yiz diyoruz. Bunun içindir ki biz ne bir cemaatiz ne de bir mezhebiz ama herkesin diyelim ki mezhep imamları dediğimiz kimselerin kitaplarını herhalde en çok okuyan biziz. Şimdi düşünün biz, diyelim ki bir zamanlar Cübbeli Ahmet'in şöyle bir sözü çıktı. Selefiler bizi zorla müşrik yapmak istiyor. Ya biz kimseyi teklif etmiyoruz. Hele. Yani onun ağzından şirk, küfür bir söz bile çıkmış olsa, biz o söz şirk, küfür diyoruz. Şimdi, hiç dönüp bakmıyorlar. Birisi bizi tenkiz etse biz kendimize dönüp bir bakarız. Bu söz bizde var mı diye tutuyor Ata kemiğe püründü Mahmut diye göründü diyor Cibril'e perdeyi kaldır bir bak sana vahyi veren diyor kaldırıp Allah Resulü'nü veriyor bizim tarikatımıza intisap eden birisi bir yere örtü defnediyse onun etrafındaki 150 mevtaya kadar şefaat etme hakkına sahiptir diyor Bunlar selefili konuşana kadar biz İslam'ın neresindeyiz? Ve bizi neden böyle tenkit ediyorlar diye Kur'an'da, Sünnet'te bu var mı? Hatta geçmiş Hanife alimlerine baksalar, bu sözleri onların şirk ve küfür olarak bahsettiklerini görürler. Biz böyle de biz siz müşriksiniz, kafirsiniz demiyoruz. Ama bu söz, bu söz, bu söder bırak şirki, bırak küfri, ilhadın kendisi kendisidir. Çünkü bu akide, bu inanç vahdet-i vücut inancıdır. Ha, buna rağmen biz sadece Kur'an'î ölçülerle, sünnete dayanan ölçülerle bu söz şirktir, biz bu söz küfürdür deriz. Bu katiyetle müsamaha dediğimiz şeyin altında değil. Ha Biz neden tekbir etmiyoruz? Neden müşrik demiyoruz? Onu hak etmediklerinde de değil bir yerde belki. Ama biz kendi selametimiz için bunu yeğliyoruz. Kendi hayrımız için daha önce de dediğimiz gibi kişinin şirke küfre düşmesi söylediği bir sözle yaptığı bir fiille biraz merhale ister. Ama en kolay şirk ve küfre düşme birisini sen müşriksin sen kafirsin diye itham etmekle başlar. Çünkü bu onda yoksa kendisine döner diyor. Yani birilerini şirkle itham ederken onun mazereti olabilir, bir, yani özrü olabilir, cahilliği olabilir, anlamayışı olabilir. Ama biz yine bu kaideler herkes için her zaman, her meselede geçerli asıl olarak da kabul etmiyoruz. Bunu bizim cidden bu toplumda, az önceki sözde de dediğim gibi bizim hakkımızda laf etmeyen bir tayfe yok. Ya gelin bunlarla bir konuşalım. Bu sözlerden kasıtları nedir diye. Ha mesela gelsinler bize. Ete büründü. Mahmut diye göründü neymiş bir anlatsın. Bunu şimdi diyor ki ben o zaman çocuktum diyor. Ne söylediğimi bilmiyorum. Okuduğum yerden bir sözü aktardım diyor. O e, Cibril'e de perdeyi kaldır dedi bu hadisti diyor. O zaman çocuktum bilmiyordum diyor dönüyor. Ondan sonra dönüyor en sonki beyanında "Bu söz benim değil ki." diyor. Bu Yunus'un sözü Yunus'un diyor. Doğru. Yunus'ta diyor ki şiirinde "etek yemeye büründü Yunus diye göründü" diyor. Halbuki biz bunun Kur'an'dan ispat edilmesini isteriz gelir, arkadaş siz bunu yanlış biliyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi değil. Ya tövbe eder o sözden tövbe ettimden veyahut da gelir bizim yanlış bildiğimizi söyler ve bunu bize ispat eder. İspat eder. Buna rağmen bu sözden şirktir ve kufurdur. Bakıyorsunuz şimdi kendisi alal ıtlak istediğini tekbir edebiliyor. Ona müşrik diyebiliyor. Biz onun kadar bol keseden böyle savunmuyor. Şimdi burada kendisi hakkında icabında Diyelim ki türk'ün yayınladığı bir yalanı Kendileri yayınlamaması gerekirdi Hoş Biz kendisi kadınlarla yakalandı dediğinde O haberlere inanmadık ha O haberi veren hürriyet ise İslam düşmanlığından buna iftira atabilir dedik İnanmamız da mümkün değil çünkü 4 şahitten ispat edilmeden ve bunun zulmü olduğunu da düşündü. Ama içeriden çıkarken Abdülkadir Geylani'den yardım istedim diyor. O beni çıkardı. Aha diyor bak nasıl çıkarılmış diyor. Yani içeride adam olur diye düşündük dışarıda da böyle. Önce kendi akidelerine dönüp bakacaklar. Bunları bir tahsiye edecekler. Geriye dönüp bakmaları gerekiyor. Gelip bizim yanlışlarımıza, aynen bizim onlara söylediğimiz gibi onlar bize desin. Yani ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü ne? Demek. Bunu çıksınlar, kamuoyunda bir anlatsınlar. Bardakçı'ya anlatacaklarına, Hı. Fatih Altaylı'ya anlatacağına çıksın. Biz bu sözü demedik, Ve bu söz böyledir. Kur'an'da buna dayanır, sünnette buna dayanır diye bir yere dayandırması gerekir. Biz bu sözlere rağmen doğrudan döretsiz doğru kafirsiniz demememize rağmen La ilahe illallah diyen insanlara onlar bize bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Onun için bizim ancak bu gibilerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerekir. Ve itham edildiğimiz her şeyi ispat etmemiz gerekir. Bunu biraz daha hoş şu an bütün bunlara birdenbire cevap, reddiye verme, bir tepki oluşturma konumunda mıyız? Hayır. Ama yine de bir şeyler yapmak gerekiyor. En azından bu bilgilerimizi daha özlü bir şekilde elde edip yaşadığımız İslam'dan utanmak değil. Yaşadığımız İslam'ı gururla doğrularını müdafaa edebilmeliyiz. Ve etme zorundayız. Ve bunun içinde küçük, büyük, önemlidir, kadın, erkek ve herkesin eğitilmesi gerekir. Burada da bir şiddet tarafları değiliz derken bizim Afganistan olaylarında bütün İslam aleminin cihat konumundaki tavrını bilen var mı? Bilen var mı? Hiçbir sorunumuz yoktu biliyor musunuz? Neden? Afganistan'da cihat Ruslarlandı. Oraya gidilir gidilmez diye de bir sorunumuz yoktu. <gülüyor> Bosna'ya giderken de bir sorunumuz yoktu. <gülüyor> Bosna'da da sırtlarla ediliyordu. Ayrıca Çeçenistan'da da bu vardı. Sonradan değişti. <gülüyor> Afganistan'da da sonradan değişti ama... Irak'taki olaya baştan, Cezayir'deki olaya baştan karşı çıkıldı. Neden? Nerede ne söylememiz gerektiğini bildiğimiz için. Nerede ne söylememiz gerektiğini bildiğimiz, yani söylediğimiz için. Bu da ortamda şu an ayrıyeten şu da garip. Orta Doğu'da IŞİD olayı bu gibi olay yeni bir olaymış gibi ilk bir olaymış gibi bakmak Müslümanlar için büyük aptallık olur. Ta Afganistan'a geriye dönme zorundasınız. Ha Suriye'den sonra ne var diye de bir dönüp bakmalısınız. Bu katiyetle İslam'ın aleyhine işliyor. Avrupa, Amerika'yı oraya götüren maalesef işit. Düşüncesizce hareket eden kimselerdir. Değilse bizim İslam'da cihat dediğimiz bir şeyi inkarımız mümkün değildir. Hariciler de Ali'ye karşı cihat yapıyorlardı. Öyle diyorlardı. Onların neden harici dendiğine baktığınızda bunlardan daha hafif kaçar. Bunlardan daha hafif kaçar. Onun için biz e, bu meseleleri bu denli haber niteliğinde zikretmekten öte bu bizi rahatsız etmez, etmiyor. Çünkü leke tutmaz ama denemiyor. Mutlak bu bir imtihan süreci Allah-u bunu bizim lehimizde lehimize tebdil etmesini isteyebiliriz. Daha çok bizi gayrete getirmeli, yıldırmamalıdır. Yani miskinler sevk etmemelidir. Hiçbir zamanda haşinlik gibi ilk anda olsa ben cevap verseydim İlk anda yazdığım bir teklif vardı cidden. Biraz ağır sözler kullandım. Ama biraz sakinleştikten sonra aynı maksadı ifade edebilecek sözler kullanıyorsun. Daha yumuşak ifadelerle. Onları, onların yalanları bize zarar vermez ama kendilerini helak eder. O yalanlara destek çıkanlar da aynı şeye maruz kalırlar. Onun için bunun bundan öten Selefilik 1 derken Selefilik 2 3 derken ki 4'ü olacak. O dersleri dinlerseniz bizim yapmak istediğimiz şey Kur'an'ı sünneti ee, bütün asırların hatibi, konuşanı. Bütün asırlar Kur'anı sünnetin muhatabıdır. Hiçbir şekilde Kur'an ve sünnet asırlara göre anlaşılan asırlara göre yontulan, biçim verilen bir nizam değildi. Çünkü bu ilahi nizamdır. <gülüyor> Kıyamete kadar herkese yetecek muhteviyata yani içeriye sahiptir. Yanlış anlamalar, yanlış uygulamalar öncelikli olarak Kur'an-ı sünneti sahabenin yolundan giderek anlamanın önünü kesmektir. Bunun için selefilik 1-2-3 derken biz bu menheci anlatmaya çalıştık. Burada da olması gereken şey biz bu davaya toptan sahip çıkmalıyız. Bu nasıl olacak? Bunu müdafaa etmek için ağzımızdan yani hepimizin ağzından çıkan söz tek tip olmaz zorundadır. Kişisel, duygusal hareket ederek tek bir kelime dahi edilmemelidir burada. Onun için biz Bunların hepsini bize sormak isterlerse biz cevap veririz. Bunu bizden öğrenmek isterlerse biz cevap veririz. Ama ne yazık ki şu an selefilik hakkında konuşanların hepsi bu menejden uzak olan sadece tenkit kastıyla sözleri gündeme gelen o zaman kimseler o zaman bizim de bunu gündeme getirecek çalışma ile biraz hareketlendirmemiz gerekir. Toplumun anlayabileceği bir şekilde onlara sunmak gerekir. Ha, Biz gayreti gösteririz. Ne kadarına ulaşacak, ne kadar istifade edecekse bu Rabbimin takdiri olur. Bundan ötede bizim bir şey yapmamız mümkün değildir. Burada ben sizin şunları şunları sorabileceğinizi düşünerek bir cetvel hazırlamadım. Mutlak soracağınız, cevabını almak istediğiniz bazı sorular vardır. On için biraz vakit ayırırsak herhalde daha hoş olabilir. <gülüyor> Hareketlenmeden herkes soracaklarını <gülüyor> sorabilir. <gülüyor> evet. Hiç kimsenin sorusu yok mu? Hı? ben bu ortamda çok çok sorunuzun olabileceğini düşünüyorum. Soruları cevaplanmaları nasıl hocam? Hocam bir şey soracağım. sohbetinizde dediniz ki, yani bu toplum bize nasıl anlasa anlasın çok da bize. Ne Bu toplum dediniz. Bizi nasıl anlarsa anlasa çok önemli değil, Yani bir tasa değiliz biz. Şimdi toplumun anlaması. anlattığımız akide evet. Şimdi bu toplumu biz kendimizi anlatacaksak bizi yanlış anlamasının için sorunu yok mu yani bize? Şimdi anlatayım. daha önceki derslere dikkat ederseniz, biz bu toplumun e, bu <gülüyor> meselelere yabancı olduğunu iyi bilir. Bunları Bunu nasıl anlatabiliriz dediğimizde, nasıl konuştuğumuz değil, bizi nasıl anladıkları üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi buna rağmen bu toplumda bir taban boşluğu var. Bu taban boşluğunu hem dolduracağız, hem de güzel anlatmamız gerekiyor. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Bu diyelim ki tek kişiyle anlatabilecek bir şey değildir. Diyelim ki biz 10 kişiye anlatırsak o 10 kişi gidip onlara anlatabilir herkes burada payını kendisine düşen nasibi bilmesi gerekir ben bunu anlatabilmeliyim çırpına çırpına tekrar ede ede anlatmaya çalışmalıyım anlayabilecekleri kelimeleri yakalamalıyım benim de onu anlatabilecek konumda onları anlamam gerekir şimdi ben bu sohbeti yaptım ben şurayı anlayamadım diyen var mı? Ya, anlayamadım işte bu. söylediğiniz ben anlayamadım. Yani. Hangisini? İşte yani bu toplum bize nasıl anlarsanız, çok fazla değil dediniz. Ee, toplum toplumu nasıl? Biz, yani bunu nasıl biz, anlattı anlattığını. Hangi bapta dedin? Sohbetiniz için ne dediniz yani? Dedim bakta? de neyi, neyi kastederek dedim? Ya yani, toplumun e, yani bizi nasıl anlaması gerektiği, yani doğru anlatamadığımızından değil de. Mesela bizim nasıl anlayacaksa çok da tasa değil yani biz kendimizi illa anlatmak zorunda değiliz anlamında anladıklar Temize çıkarma. Evet. Oy kasıtla dedim. Evet. Şimdi biz e, yarası olan kocunur tipinde çok da kaygılanmamalıyız bu Habertürk'ün haberine. Çünkü işitle bizim alakamız yok demeye de ihtiyaç yok çünkü ondan önce biz onlar hakkında sözümüzü demişiz. Ama var demek ki işte toplum biz öyle anlıyor. Şimdi değil belli bir kesim topluma bizi öyle tanıtmaya çalışıyor. E, Tanıtıyor da. Şimdi biz ona ne yapabiliriz? E, biz de onların yoluna gitmelik Yani onlar nereden onlar onların, onların yolundan giderken nereden, hocam onlar nereden bize anlatıyorlarsa biz oradan anlatırız kendimiz. Yani biz tek tek insanlara değil. Şimdi, onlar nereden anlatıyorsa bize gerek de burada e, bu sohbet canlılığı çıkıyor. Nasıl anlatıyorlar? Masalı anlatıyorlar. Masalı yoluyla anlatıyorlar. Kötünün, onların kanallarını kullanıyor. Biz de onları kullanırız. Kötünün şuyu o hakkın şeyyondan daha sıradadır. Şimdi biz onu öyle yapmayız. Biz burada eğitme zorundayız öncelikle. Biz şimdi eğitime aşıp haberci konumunda değiliz. Ha, bu ortam geldiğinde şimdi şu ana kadar altyapıyı oluşturan, yapan, her şey yapan tek kişi değil. Bu olmaması gerekir. Onlar medyayı kullandı derken bizim medyayı kullanmamızdan Genel hitabımız, şu özel sohbetlerde yüzde kırk anlaşılıyorsa evet. oralarda şimdi biz geriye dönüp Türkiye gibi bir ortamda Selefi'li nasıl anlatacağız? Zannettim, zannettim. Şimdi anlattığımız gibi ama bu o ortamda çıktığında kimse bir şey anlamayacak. Anlamasın, biz de baştan anlıyoruz hocam. Efendim? Baştan biz de anlamıyoruz. Şimdi anlıyoruz. E şimdi yavaş yavaş anlıyoruz tabii. Elhamdülillah. <gülüyor> Evet, az önce de dediğim gibi biz bazı şeyleri beceremezken, tabi nasıl anlatılarsa anlasın sözünü adamın yazdıklarına baktığınız zaman demin üslubunu, yani bu denli tavrını sevmememe rağmen bu Annes'in sözünde tehdit yok. Nasıl anlatacağız onlara? Ha biraz, ey sapık diye bir ifade var. Bunu nasıl anlatırız derseniz Onların bu denli şerrinden korunmanın tek yolu Allah'a sığınmaktır. Ondan sonra bizim önlemi, önlemimiz nedir? Biz yanlışları düzelte düzelte davet yapmayız topluma karşı. Ee, bazı arkadaşların bu denli rastgele ferdi sözleri, mesela o arkadaş bundan birkaç sene önce cükberiyle internette iyi bir takıştı. Bunu yapma, bu bizim aleyhimize olur. Bak Türkiye'de ben katiyetle, ile bir münakaş ortamı açmadım. Çünkü bizim tevhidi anlatmamız mani olur. Biz tevhid anlatırız. Onlar kendilerinin nerede olduğunu anlasınlar. Ona ey sapık diyorsun. Bu sapık burada hakarettir. Onun bizi dinlemesine mani bir engeldir. Önce bunu dememek gerekli. Bizi neyimizden itham edecek? Et ekemeye büründü. Mahmut diye göründü. Bak bu şirk. Gelsin bize anlatsın bunu. Buna Kur'an'dan, sünnetten bir delil versin. Ya da desin ki arkadaş bizim hakikatenimiz vasetil vücutsu. Siz hakikati bilmiyorsunuz. Siz şeriata tabirsiniz. Biz de hakikata. Çünkü onlar böyle ayıracaklar. Şeriatta küfür olan bir şey hakikatte olmayabilir diyorlar. yine biz hepsini anlatma yolunda gayret gösterelim, azmimiz olsun ama bunun hepsini bizden yapmamız da mümkün değil. Bunun biz anlık değil. Yani müdahalemiz anlık değil. Çok uzağa dönük bir müdahale olması gerekiyor. Yani toplumu bilgilendirerek. Bence 50 tane e, mikrofon olsaydı, ha bu olur muydu? Olurdu. Nasıl olurdu? Eğer biz daha önce dernekleşmiş olsaydık, bir federasyon olsaydı, çağırırdık bir sabah kahvaltısına en azından sağ eğilimli ünlü e, gazete yani neyse artık televizyon orada bir açıklama yapardık. Bunun ağırlığı farklıdır. Senelerdir öngördüğümüz bu. Ama bakıyorsun arkadaşlara dernek kurduruyorsun ve kendi başımıza kafamıza göre hareket ediyoruz diyorlar öyle mi? Adam dün geliyor Avrupa'dan iki senede tanımıyor kafasına göre davet ortam açıyor. Diyor. Önce akideyi anlayan adamların akıllanması gerekiyor. Yani burada konuştuğun kelimeler zırzop anlaşılırsa gitmez. Onun için e, benim yaptığım bir hatanın bedeli başka sizden birinizin yaptığı hatanın bedeli başka. Biz bunu oturtmamız gerekiyor. Şimdi ben çıkarım bundan evvel Muhammed İbn Abdülahab'ın e, e, Bin Bazın, Şef Hüseymin'in, Şehalban'ın yolundan gitmeyen sapıktır diyen adam. Şimdi onlara tekbirci diyor. On ilk o vaziyete kim getirdi? Bizim arkadaşlarımız. Bu böyle. Bir gün Ecevit'te olsa biat ederim diyen adam şimdi tekbir etmeye başladı. Biz önce bu akideyi kendi bünyemizde aramızda bazı sorunlar da olsa oturtmamız gerekiyor. Evet. Tabi inşallah dediğin gibi imkanlara sahip olarak yaparız. Ama dua edin bize gayret versin. E Efendim tabi. Hocam Suriye'de yıllardır devam eden olaylar var işte Özgür, Özgür Suriye ordusuyla başladı bir dönem Esad'la karşılıklı devam eden. Sonra tamamen başrol edekiler sanki değişti. Şu an IŞİD'le PYD arasında devam eden bir şeyler oluyor. IŞİD'ler i̇şte IŞİD ne kadar kendisini İslam'a ya da şeriatı etse de istekfir etmemekle beraber harici alametleri oluştuğunu, kendisini doğur ettiğini söylüyoruz. Şimdi bir tarafta da bir medya var bunlar tamamen Avrupa'nın elinde olan. Bazı arkadaşlar şöyle tekip yöneltiyorlar. Yani biz bunlara rağmen, hümetliye rağmen, işi de en azından sevmesek bile aleyhine konuşmak doğru mu? Şimdi e, Ali radıyallahu anh'ı da bir Müslüman diyerek, Allah için yapıyoruz diyerek ona karşı kısal ediyoruz. Şu bizim Ali'imizden. Bizim söyleyeceğimiz söz burada. Şu iş İslam'a yaramıyor. Ve Avrupa'da kimi, nerede, nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir yapıya sahip. Peki hocam, Rum suresini delil getirerek biz oy verme seçim meselelerinde elini kitapla ve cüsilere örnek edelim. Şimdi burada da bir tarafta PRD var, inancı belli. Bir tarafta IŞİD var, inancı belli. Evet. Buradaki tavır nasıl olmalı? Tabii eşeğinin aklına kabul kabul Sorular Bir soru var geldi hocam. <gülüyor> demiştim ya. Evet. Hocam. Olsun bir sorum olacak ama e az önce sohbetinizde e, yapılan bir kişi söylenen bir sözü şirk küfür olarak görsek bile kendi selametimiz için o kişiyi teklif etmiyoruz demiş. Hemen etmiyoruz ama bu söz bu bu amel küfürdür diyoruz. Evet e, neden kendi selametimiz için teklif etmiyoruz ya da selamet kelimesinin içine yani şimdi az önce dedim bir insanın sözüyle fiiliyle ...şirke küfre düşmesi zor. Çünkü özrü vardır, tepkir edemiyorsun. İlla o öyle olmadığından değil, kendi ihtiyatı için yapıyor. Ama en kolay şirkete küfre düşme nasıl? Birisine gidip sen kafirsin demek. Böyle daha kolay düşün. Çünkü o onda yoksa sana döner diyorum üstümdeki hadisler. Bu bunun için. Ama İslam hukuku hakim olsa... Zaten o gibi şeyleri yapmama öncelikli olur ki yapmaz caydırmak daha kolaydır. Burada da birisini tekdir ettirmeden, e, takdir etmeden önce şu anki yaptığı iş orada diyelim ki işit ki Amerikalılar öldürüyor Avrupalıları. En azından bizimle beraber yaşayan yemi nitel olabilecek gayrimüslimleri de öldürüyor. Bu İslam kopundan değil. Neden ta bıraktı geldik fitneyi Suriye'de yaktı? Raskele değil, belli bir olay var. Amerika kocama dünyanın en büyük ordusuna sahip Avrupa günlerdir işi bombalıyor. Ne zarar verdi? Vermedi. Bir şeyler var. Eğer onlar İslami o yani cidden İslami duygularla hareket etselerdi bence o topluma önce kendilerini sevdirmeleri, kabul ettirmeleri gerekirdi, değil mi? Ondan sonra onlara İslam'ı öğretmeleri gerekir. Yaptıkları hataları cezalandırma değil. Böyle bir mehneci olması gerekiyordu. Bunu da aynen senelerce Irak'ta da dedik. Ya öyle bir konuma gelecek ki Irak'ta bu insanlar Saddam'ı özleyecekler. Ve Saddam'ı özlediler. Ki Afganistan o hale geldi karşı çıkmamamız ara. Onlar sonra da tutuyorlar bunlar dangalakça ki cahil oldukları çok acık. Bunlar cihadı inkar ediyor. Kitap dinletle amel eden bir insan nasıl inkar etsin bunu? Afganistan'da hiçbir şey demeyen burada neden diyor. Bir strateji konumu var. Bence şu an Türkiye her ne kadar Suriye'ye yardım ediyor da görünse ki ediyor. Ama ondan önce yapılması gereken şeyler vardı yapılmadı. Yani Beşar'ı Rusya'nın, İran'ın, Çin'in kucağına itmemek gerekir. Yani. Ama bizde bu denli bir siyaset oluşturacak ortam yok. Evet. Tabii ki biz tekbir etmiyoruz. Burada eğer, eğer, e, harici olmasına rağmen, işit, her gün orada Amerikalı öldürseydi, <gülüyor> IŞİD haricidir diye öne çıkarır mıydık yine? Çıkarmazdık. Çıkarır mıydık? Çıkarmadık. Cevabı bu işte. Evet. Yani, sadece IŞİD kendi çevresindekileri... Efendim? IŞİD kendi çevresindekileri değil, dünyadaki hiçbir Müslüman toplumları kendilerini sevdiremedik, ki, kabullendiremedi ki. Hayır. Çok bırak çok dünya etrafı önce oradakilere sevdirip kabul ettirmesi gerekirdi öncelikli olarak. E, çok yanlış evet. yaptı. Yani, cidden Müslüman değil yani gayrimüslim de olsa bizim zimmetimizde olan insanlardır. Allah Resulü Yahudilere, Hristiyanlara o an yaşama hakkı verdi bizim içimizde. Ne zaman müşriklerle anlaşmada yani ihanet edince cezalandırdı. Tabii. Ki İslam'ı öğretmeden biz onları cezalandıramayız. Ve eğer böyle yapsaydı Amerika'nın oraya gelmeye ihtiyacı yoktu. Zaten Amerika hiçbir şekilde karadan oraya taarruz edemez. Çünkü kendi topluma islam edecek artık. Günlerdir bomba oluyor, işi de verdiği bir zarar yok. Amerika orada İslam'la harb ediyor. IŞİD'le de değil. Hocam, büründüm Mahmut diye göründüm. Efendim? de tekemeye büründüm Mahmut diye göründüm. Sözü ne demek? Türkçesi. Bahtetil vücut inancında gördüğün her şey Allah. anladın Ben doğru anlıyorum. Haşa. E, Mahmut Allah Celle evet. anlıyorum. doğru anlıyorum. Peki toplumda mesela sokak çıksan bunu bu şekilde söylesen bu doğru mudur desen kaç kişi tasvip eder bunu? Tasavvutçuların hepsi vardır bir hikmeti der. <gülüyor> Yani buna dedi, daha yakına gelene kadar sizin burada melamiler vardı, babam dedi. Burada, onlar diyor dedim burada? Melamiler. Ama vardır bir hikmeti derken bu senin anladığın gibi değil mi derler yani? Tabii. Çünkü onlardan Şeriat başka, hakikat başka derler. Şeriatta küfür olan sizce, hakikatte olmayabilir diyorlar. Bunu ayırıyorlar. Takva başka, fetva başka diyorlar. Takva, e, fetva da bu haram, ama e, takvada olmayabilir diyorlar. Sen helal, bizde haramdır diyebiliyor. Bunu da kasten bununla bu bu kasıtla söylenmişti. Şimdi aç bak onların i̇mam Rabbani mektubatının başını. Eğer adını söylediğin için vardır bir hikmeti derler. Adam tutuyor Allah'ın zahir ismini tecellisine mazhar oldum diyor. Allah her şeyde teker teker gördüm. En son kadında gördüm. Kadının her uzvunda en son tercinde gördüm. Erzim, munkad oldum, bittim diyor. Ee, Mehmet Talı'ya çocuklar hocam bunu okur musun Arapçadan? Birisi bize tercih etti yanlış bakalım diye başka bir yer bulamadınız mı diyor. Onu okumazlar öyle. Adam tutuyor yine mektubatta. Bir insan diyor salik tarikata giren Allah küfretmeden... Anasıyla zina etmeden, kardeşini öldürmeden mümin olamaz. Bu ne demek? Bu nasıl tevil edilir? Nasıl ediyorlar diye merak ederler, kendi aralarını dederler. De Ama bunu bize kitap sünnetten anlatmaları gerekiyor. Ama ben şöyle görüyorum yani, bunların peşinden çoğu sözün manasını bilmeden peşinden geliyor yani. Şimdi ben biz, biz birkaç bunu mesela benim önceki tavrım biz bu hakikatleri anlatmalıyız. Toplum önce, o gibi insanlara muhabbet duymaktan geri duymaktan. Bu, bu sözünüz üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Biz bu hakikatleri anlatmalıyız. Seçin içiyatına biraz. Hangi söz üzerine? Biz bu hakikatleri anlatmalıyız Hı. Ama, eğer biz Ahmet abinin dediğine değinmek istiyorum. Biz onlar gibi medyayı kullanmazsak, biz onlar gibi... Medyayı kullanmazsak bu hakikatları ne kadar anlatabiliriz? Adam, şimdi diyelim mesela nasıl? Adamlar tutuyor. Abdülaziz Bayındır. İnternetteki iş gören adamlarına aylık kaç para ödüyor dediniz? 7 bin lira. Biz bir kişiyi bile tutamayız şu an. Ben... <gülüyor> Bir kişiyi bile tutamam. Çünkü bir kişi durmadan onunla meşgul olmalı. Aylığını vermeliydi, masraflarını Onun altına daha gidebiliriz. Ben tek başıma uğraşamam. Önceden olduğu gibi. Şu bu şekilde uğraşan birileri var. Dediğin doğru. Ama şunu da kafanıza koyun. İlla maddi imkanımız olmadığı için bu işi yapamıyoruz değil. Şuan düşün sen burada Selefi davete bir hücum var. İstanbul'da kaç kişi var hoca geçinen? Hı? 80 tane var elmas. Bir araya gelebilirler mi bunun için? Hayır. Bir şey de var mı? Tabii. Herkes soruyorsa sen de sorasın. Efendim? Herkes soruyorsa sen de sorarsın. Bitirdiniz mi ondan Estağfurullah. Olur hocam ee, şimdi biz toplumumuzda bir şey yeni bir pi yeni bir şey piyasaya çıktığı zaman o piyasaya çıktığı ad ile anılır yani diyelim margarin çıktı sana yağ olarak biliriz biz kimse margarin demez onu sana yağ denir işte plastik penceremafin olarak bilinir un markayla bilinir. Şimdi, ile yapılır ee, bu toplumda bilinmeyen bir şeydir çok bilinmiyordu Hemen genelde. Hemen, genel itibarla ben halkın tabandan bahsedeyim. Genel itibariyle kimse bir şey bilmiyordu selefilik hakkında. İlk selefilik kavramı belki medyada işte biliyorsunuz işte bu Mısır'daki olaylar akabinde işte Sisi'yi destekleyen Nur Partisi'yle belki bilindi. Sonra bu işitle beraber selefilik gündemimize girdi. Evet. Tamamen gündemimize girdi. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bir şey konuştukları zaman her kelimenin zihinde çağrıştırdığı bir fotoğraf karesi var. Her kelimenin? Her kelimenin karşılığı olarak zihinde bir fotoğraf karesi. Yani onu andıran, onu çağrıştıran bir fotoğraf karesi möbülü. Dolayısıyla bugün selefilik dediğimiz zaman biz insanların zihninde tek canlanan bir şey var. Kör bıçakla kafası kesilen insanlar. Doğru. Ha. Şimdi dolayısıyla bakın yani bu medya tarafında medya tarafında empoze edilmiş bir şey. Bugün bu algıyı yıkmak, bakın bu algıyı ortadan kaldırıp yerine gerçek olanı koyabilmek hakikaten kolay bir şey değil. Şimdi tabii ben de sizin size katılıyorum bu konuda. İşte bu camianın içerisinde gerçekten selefi camianın içerisinde hocaların bir araya gelip bir bildiri yayınlayabileceğine çok fazla kanaat etmiyor. Ama bu haberden dolayı, <gülüyor> bakın bu haberden mütevelli, sizin gibi hocalar, çünkü siz gizliyorsunuz gündem. sizin gibi hocalar medyada bununla ilgili olarak bir röportaj veya işte efendim bakın selefilik bu değil aslında, şudur değil, ferdi olarak bir röportaj ayarlanabilir. Şimdi dediği gibi, karşı karşıya dediği gibi, ben ferdi olarak benim gücüm çok fazla şey değil. Anlatabileceğim insan sayısı çok fazla değildir. Ama medya her eve, her haneye giriyor. Dolayısıyla bu algıyı yıkabilmemiz ancak böyle bir şekilde mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani medyayı kullanarak ama hep beraber olmasa da ferdi olarak bir röportaj ayarlanır. bir Açık oturumda siz veya işte bir başka hocamız ne yapar? selefinin ne olduğunu, ne olmadığını anlatabilir. Dolayısıyla böyle bir şey oluşabilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde biz nasıl ki marverindeki bu sanaya kavramını kaldıramadık. İşte plastik pencerede ben kavramını hala hazırda, hala kullanıyorsa maalesef maalesef yani bu işit olay bitene kadar belki daha sonrası da aynı şekilde selefilik işitle beraber eşdeğer olarak anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi daha önce Avrupa'nın önünde İslam vardı. İslam kötüleniyordu. Selepilik kelimesi e, dünya literatürüne diyelim Avrupa dahil Afganistan'dan sonra kapalı mı? Ha, Afganistan'dan sonra çıktı. Neden? Afganistan'daki olan cihada ekseriyetle katılan yardım eden Selefi kesim oldu. Ve orada da ilk hareket cemil Rahman tarafından başladı orada. Tabi orada her şey müsbet başladı. Sonra Selefilik. İle İslam genel anlamda onların dediği biçime dönmüştü. Nasıl ılımlı İslam? Layık İslam tamamen demokrasi, layıklık kurallarıyla hareket eder. Şimdi Türkiye nasıl layıklık kurallarıyla hareket ediyorsa, geçmişteki sahip oldukları İslam inancı bile ona el veriyor akılcılık akılcılık demek geliyor. Selepilerin, yani Müslümanların içerisinde kendisi kendilerine zarar verebilecek inançlarına, sistemlerine kimin olduğunu ilk hisseden Hümeyni oldu. Bizim Türkiye'deki Ehl-i kardeşlerimizle aramızda bir sorun yok. Bizim sorunumuz kendilerine Selepim'den Vahabiler dedi. Avrupa'da da Avrupa, Amerika, Afganistan'dan sonra kendilerine en çok zarar verebilecek grubun bunlar olduğunu anladı. Bunlar olduğunu anladı. Şimdi ilk defa e, sen L observatör var Zeynullah, ta küveyt olaylarının başında o Fransız dergisinde bir yazı çıktı. Cihadi selefilik ilmi selefilik ilk ayran onlar. Şu adamlar İslami kaynaklardan çok Avrupalı kaynaklardan alıp bu şeyleri tebliğlere hazırlamışlar şimdi. Burada bir seyir var. Bu seyirde şimdi e, mesela Almanya'da bundan 10 sene evvel İslami hareketin en geç hareketlendiği yer Almanya'dır. Önceden Milli Görüş Şubu falan kendileri yapıp kendileri yıktılar. O anlarda bizim tavsiyemiz, benim yaptığım tavsiyem senelerce ben oradaki arkadaşlara vatandaşlık alın. İleride bu lazım olacak. Aynı anda adam okuması gerekiyor. Düşün. Ben ta yani 80'li senelerde döner dönmek dışarıya adam yollama okuyan insan olması gerekiyor burada büyüyenlerden. Daha sonra Avrupa'nın şu siyaseti var. Avrupa toplumu aslında şu hükümetlerin yaptığına karşılar. Onlar hükümetler toplumu o vakaya göre yönlendiriyorlar. Irak'taki harp fazlaca tenkit edilip, İngiliz halkı karşı çıkınca halkını ikna etmek için metroyu uçurdu, 150 kişi öldürdüler. Daha hala bak terör var, uyanıp durun demek için bunu yaptılar. Şimdi bizimkilere Avrupa'da genç gelmiş, heyecanlı. Bakın, Almanya'da dikkat edin, arı kovana çomak sokmayın. Halkı muhatap edin çünkü bütün fırsatlarımız var. Senelerdir komşu olduğumuz insanlar var. İş yerinde arkadaş olduğumuz insanlar var. Okullarda insanlar var. Hem oradaki Müslüman genç, yani İslam kökenli gençler, hem de Almanlar İslam'ı kabul etmeye çok hazırlardı. Ama bu şorben tipine bürünüp, siyaseti karşı alınca şu an işi de en çok yardım eden Almanya'dan gidiyor biliyor musun? Ve Almanya huduttan çıkarken bunu da çok iyi biliyor ha. Neden yapıyor dersiniz? Orada İslam korkusunu halledebilmek için. Yani tamamen çıkarmak için. Şimdi bizim elimizdeki gençler... Şurada bir yazı var. Gazi çekelim misin önümden? Burada diyor ki en çabuk parçalanabilen grup selefilerdir diyor. Burada. Bu adam. Şimdi dünçi gelmiş. Adam, dava adamı kesilmiş. Üslup yanlış, herzimete olayınca çekip geliyor. herzimete oryan buraya kaçıyor, geliyor şimdi. Halbuki bundan beş sene evvel ben Avrupa için çok farklı bir şey düşünürdüm, orada İslam'ın zemini var. Adamlar İslam korkusuyla İslam'a karşılar, aslında İslam korku şimdi eşit, bunlar sadece Selifilerden korkuyorlar, öbürkilerden korkmuyorlar şu an. Bu bir sefer Selefiler'i kullanamayacaklarını anlayınca bunların içinden en güzel kullanacak kim? Tekdirciler. Gaza gelebilecek insan şimdi bunlar. Bu adamı okutun, bu adama böyle öncelik vermeyin diye elli kere nasihat etmeme rağmen o öne çıkardıkları adam şu an tekdircilerin bir numaralı adam olarak geziyor. Al Almanya bunu çok güzel biliyor. Şimdi burada bazı şeyleri bu insanlara anlatabilmenin bir zorluğu var. Bu doğru. İmkansızlık var. Eleman yoksulluğu var. Biz daha çok yaygın bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. En azından bizim değerlerimiz daha çok değil mi? Birbirimizle. Bu bizi ne kadar birleştirir? Alın size ben açık vereyim. Sedefiyim diyen herkeste ben rahatlıkla hareket edebilirim. Hiçbir ön koşmam. Sadece Kur'an ve Sünnet'e tek düşmeyeceğiz. Müşrek bilen, o bizi ayırma sebep olmamalıdır. İcabında bizim çok müşterek yanımız var. Doğru mu? İcabında biz bu duyguya sahip olsaydık bir federasyona da ihtiyacımız yok değil miyiz? bizim? 10 kişi bir araya geliriz, bir sabah kahvaltısı verelim, bütün medyayı kahvaltıya çağıralım. Kapı kapı dilenmeye de ihtiyaç yok, bizi oraya çıkar konuşalım bir kere diye. Bize bir yemek parasına mal oluyor. Şimdi bunu ben şey bul, bulmuyorum. Daha doğrusu e, insanları parça parça gruplara ayıran ilim ehlidir. Daha önce bir sohbetimiz oldu. Ama ilim ehli yalnız başına değil. Onu destekleyen şakşakçıları da var. Orada katman gerekiyor. Maalesef böyle. Ama benden açıkçası, ben herkese çalışabilirim. Herkese çalışabilirim. Benim hiçbir ön şartım yok, Kur'an sünneti e duyduktan sonra. Şimdi i̇şte hocam, ee, Allah razı olsun. Şimdi hocam, e, itiraz bağımında değil de, öyle almayın ya, başında söylüyorum. Şimdi, mutlak surette itirazın gelmiş olması lazım. Hı? Mutlak surette, mutlak surette bir itirazın gelmiş olması lazım bizim taraftan. Şimdi bunu kim yapacak? Bir de yani bir şey, tepki göstermeliyiz yani. Evet. Ya yani bu da surete şimdi eğer biz hocaların bir araya gelmesini beklersek, yani hiçbir şekilde bir sonuç alamayız. Doğru. Verdiyi bas da, bakın verdiyorlar. Siz çıkıp atıyorum mesela, siz muhatapım olduğunuz için olduğunu size söylüyorum. Yani siz çıkıp televizyonda bir programda konuştunuz zaman, ya bu adam selefi değil diye bilecek kim var? Var. Yas. Var. Şey biz sekizden seleflere saymıyoruz da. Şurada. Yani haber e, haber Türkiye içercek bunu demesi için o zaten bizi böyle kabul ediyor. <gülüyor> Maalesef. Malet Te, abi. dediğin adam bunlar selefi değil diyor. E hocam. Ha illa onun şekerstiyle demedim. Yani, ben son zamanlarda özellikle seleflik uzayacak. Az önce gösterdiğimiz kitapta da bu tab platformların oluşturması veya işte konferansların seminerleri düzenlemesi dediğiniz ya selefiliğin tanımında. Bu ta sahabeden beri gelen bir şey. Yeni oluşmuş bir şey değil ki. Niçin gündemimizde birkaç seneden beri yoğun bir şekilde bir selefiliğin ne olduğunu? Vardı. Efendim? Mesela belki siz yeni ıı, işitle gündeme geldi dedi. ondan önce de vardı. Ama e, bu toplum Selefiliği hatta en basit Ahmet Hamdi Akseki 50 senelerinde o kitabı. Selefiliği tarif ediyor. İslam Asiklopesi ne zaman çıktı? Bak onda Selefiliğin tarifi var. Hocam özür dilerim. Ha, ben şimdi bunu Selefili... kastetmiyorum. Hocam Dur. biz camiada, İslami camiada Selefiliğin ne olup ne olmadığı zaten ben ondan bahsetmiyorum. Ben gelen itibariyle halkın artık selefilik kavramının hani ne olduğunu ne? Yani ne olup olmazı ile... Selefilipşan yani, İslam'ın önüne geçti mu? kötü göstermeden. Selefilik İslam'ın önüne geçti isim olarak kötü göstermeden. Yani bu açıdan söylüyorum. Tabii ki cami yıllardan beri biliyor bunu. Yani, evet. Sizin de dediğiniz gibi Afganistan Savaşı'nda bu aşikardır zaten, bilinen bir şeydir. Ama bugün yoğun bir şekilde bakın, yoğun bir şekilde herkes bunu tartışır hale geldi. İşte ben de diyorum ki birilerinin bir araya gelip bir şeyler yapmasını beklemeklerse, siz değerli hocalarımızdan en azından verdiği bazda bir takım tepkiler bekliyoruz. Bunu tabii sadece hani sizin az önce zikrettiğiniz gibi sizin kendi hepsinizi müdafanız değil de önemli olan dediniz ya davanın müdafası. davetin müdafası. Şey. davetin müdafası. Dolayısıyla e, kim bunu yaparsa biz de ona müteşekkir olur inşallah. <gülüyor> Allah razı. Allah al, al. razı. Selamünaleyküm. <gülüyor> Hocam arkadaşımız çok e, güzel bir konuya paramak bastı. Bunu da bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi... E, bizim gibi düşünen, Kuran'a sünnete tavrı olan, ona yokun e, arkadaşımız vardı. Yani bunların bir araya gelmesi e, mümkün değil. E, Bazı belki farklılıklar var anlamında ama... <gülüyor> Hani birinin arkadaşımızın dediği gibi birinin ortaya çıkıp o cesareti gösterip bunlara bir davet çıkartıp bir araya gelme imkanı olabilir. Ya da parti olarak yola çıkılıp yani bir lokomotif vazifesi görüp daha sonra diğer e, diğer büyüklerimizi diğer kişilerin de bunlara peşinden icabet edebilirler diye düşünüyorum. Belki de hani böyle bir beklenti e, içerisinde olunabilir. Ya da onu, o lokomotif hani biz olabiliriz yani siz olabilirsiniz anlamında söylüyorum ee, illa ki bunun arkasına katılacak vagonlar oluşacaktır diye düşünüyorum. Sen umuman arkadaşların kanaati öyle bir, öyle bir tepki göstermesi gerekir. Belki de, belki de böyle bir cesur yüreğe ihtiyaç var. Belki de böyle bir e, hocaların hocasına ihtiyaç var belki de. Yani hocalara da bir hoca lazım. Bir önder lazım diye düşünüyorum. Arkadaşımın yaklaşımı o konuda doğru. Artık Ahmet abimin dediği gibi eee Bugün görsel ve yazılı medyanın bir saatte bir günde yaptığı tahribatı bizler bu yöntemi kullanmaz ise belki on yılda telafi edemeyeceğiz. On yılda bu tahribatı tamir edemeyeceğiz. Ama bunların e, bir günde bir saatte yapmış olduğu tahribatı aynı vasıtaları, aynı iletişim araçlarını kullanarak çok hızlı bir şekilde milyonlara hitap ederek akarda edebiliriz. Kendimizi daha malı ifade edip daha uzun yol alabiliriz. Yani bu bence yani karayoluyla yolculuk yapmak gibi, gemiyle, trenle yolculuk yapmakla, uçakla yolculuk yapmak kadar arasında fark olduğu yanıcındayım yani. Zamanı kısaltmak açısından daha fazla yol almak açısından bence bu çok önemli. Yani basın medya kullanılmalı. Teşekkürler. Tamam Arkadaşlar haftaya ders yok. Hoca Bursa'da olacak. O yüzden ders olmayacak. Bursa'da seminer var hocanız, bilginiz olsun. Yine haftaya cumartesi günü burada üç günlük kermes iznini aldık. Dernekler masasından. Burada üç günlük dernek olacak. Kermes olacak sadece bayanlara yönelik olacak. Bilginiz olsun. Yani erkek eşyaları satacak ama alışverişi yapanlar ve satanlar bayan üzere. Düşündük. Bilginiz olsun. Önümüzdeki cumartesi başlayacak inşallah.